Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. Şu anda Berlin'deyim. Noya Köln bölgesinde Zelda Asal'ın kurduğu ve 20. yılı kutlamalarına hazırlanan Apartman Projesi'nin mekandayım. Berlin'deki apartman projesi. Çünkü bilenler bilir 99 yılından beri aslında Asmalı Mescid'de başlayan bir projenin devamı niteliğinde artık Berlin'de devam eden bir proje niteliğinde apartman projesi ve Selda Asal hem bir sanatçı hem onun kurucusu ve her şeyi tabii ki düzenli olarak pek çok sanatçının, küratörün, yazarın, bu alanda çalışan insanın emeği, katkısı, aklı, fikri var apartman projesinde. Selda hoş geldin. Merhaba Çelenk, sen de hoş geldin. <gülüyor> Berlin'e çok güzel bir sürpriz oldu. Evet, ayağımın tozuyla ilk sana gelmiş oldum. Çünkü geçen gün e, yazıştık ve de biliyorum ki e, apartman projesinin 20. yıl kutlamalarının hazırlığı içerisindesin. Buradan duyurmuş da olalım, 2 Kasım Cumartesi günü büyük bir kutlama apartman projesinin e, emekçilerini, takipçilerini, e, işbirlikçilerini bekliyor değil mi? Neler evet, söylemek evet. istersin? Aa İşte bayağı bir, bir aydır e, kimlerin katıldığına dair liste çıkartmaya çalışıyoruz. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü hani e, bayağı eksik şeyler çıkmasın diye, birisi gücenmesin diye işte bütün... O dönemden bu döneme olan filmleri tarayıp e, insanların çocukluk filmlerini çalışırken işte film çekerken hepsi çoluk çombak yani hakikaten çok küçükler işte Denizgüller Volkan Aslanlar işte Borga Kan Türkler filan ve siz de tabii siz de tabii çocuktunuz ki. o zaman düşünün yani. 20 sene önce aslında çok ben duygulandığım zamanlar oluyor çünkü bu filmleri unut, yani unutmadım ama yani bir tarafta duruyordu hardistlerin içinde. Şimdi bunları tekrar böyle bakıp onlardan montaj yapıp işte partide göstereceğim. Um, inanılmaz demin şeyden kayıptan önce de söyledim ama benim de 99'ya kurulmuş apartman projesi benim de ilk tanışıklığım 2000 yıllarının başlarında e, İKSE ve evet, İstanbul Bienalinde işe davetle gelen küratörlere sanatçılara asistanlık yaparken de Silja Parado diye İsveçli bir e, küratör Tents'da ...konsalın başındaydı o dönem... ...hem senin atölyeni ziyaret etmiştik... ...hem apartman projesini görmüştük... ...onlardan bahsetmiştin. ...o zamandan bu zamana İstanbul Biennial'inde birlikte çalıştık... ...birlikte çok proje yaptık... ...danışma kurullarına sen davet ettin... ...ben seni üçüncü kere ağırlıyorum şu anda apartman projesi olarak... ...çünkü uluslararası nitelikli sadece Berlin'de de değil... dünyanın Dört Bir tarafında da projeler yapan bir niteliğe büründü apartman projesi... ...apartman projesi ne... Bilmeyenler için, açık radyo dinleyiciler için nedir apartman projesi? Apartman projesi aslında biz e, kısaca sanatçı inisiyatifi diyoruz. 99'da başladı diyoruz. Ve daha çok e, prodüksiyona yönelik üretimler içerisinde olan bir şey diyoruz. Kolaborasyon çok önemli diyoruz. Kolektif üretimler önemli diyoruz. Kolektif filmler, kolektif e, e, performanslar, kitaplar. Daha çok prosese önem veren ser, ama bir yandan da sergisi de olan... Fakat ağırlıklı altını çizdiğimiz her zaman için projesiz her şeyden önemli. İşte sergide aslında onun bir havucu diyoruz. En sonunda hı hı. nihai bir sonuç ama bu sürece giden yolu incelemek ve onun dokumentasyonunu tutmak aslında benim için daha önemli. Son yıllarda yeni yeni kolektifler çıkıyor apartman projesinin içinde. Bunlar çok güzel. Mesela işte Siz kolektifi çok önemli. En son Burada hem projesi birincilik aldı, burada Berlin'de geçen Mayıs'ta, Haziran'da gösterildi. o o Şimdi de yeni bir proje daha çıkıyor, bir kolektif daha çıkıyor. Kağıt adında, kağıt. Kağıt Onlar üretimler. Onlar da dört kişi İstanbul'dan, dört kişi Berlin'den, dört kişi kadın sanatçı diyelim şimdilik Hı -hı. isimlerini vermeyelim henüz tamam. sürpriz olsun çünkü onun da bir kutlamasını yapacağız Çek şey, artist book sanatçı, sanatçı kitapları üzerine yoğunlaşacak, yazan çizen ve işte 10 edisyonlu kitaplar halinde çalışacağız şimdi yeni proje yaş günü hediyesi olarak bu var bir de tabi yeni 20. yıl için yeni bir proje daha var. Onu da şeyde açıklayacağım. Açıklayamayayım şimdi. sürpriz olsun. Tamam peki. Parti de açıklayayım. Istiyorsa. Peki ama şey yakın zamanda bir ödül aldınız. O zaman ondan bahset. Tamam. Çünkü sen ne kadar zamandır Berlin'e taşındın ve apartman projesini Berlin'e taşımış oldun. Aslında. Ee, oradan başlayarak burada artık oldukça hani neredeyse kurumsallaşmaya yakın en azından hani fonlara başvuran... Onlar da gayet prestijli bir şekilde kabul gören, fonlara kabul edilen ve artık ödül alan bir sanatçı insiyetini ne dönüştürdü? Biraz evet. Berlin'deki hikayesini evet, de dinlemek aslında, isterim. Aslında baya yani Berlin e, baya iyi gidiyor. Bu aldığımız ikinci ödül, bundan üç sene önce de bir ödül daha almıştık. Bu ikincisi fakat geçtiğimiz senede projemiz birincilik aldı. <Gülüyor> yani aslında Berlin'de bence e, ödüllere falan bakınca hani ilk onun içine göz. Gözüküyor gibi gözüküyor. Hani bu ödü, aldığı ödüllerle ve yaşına göre işte yedi yıldan beri burada hı hı. aktif olarak ama dört senedir daha aktif. Bence apartman projesi bütün başvurduğu fonları alıyor şu anda. Yani al, başvurduğumuz her şeyin karşılığını buluyoruz. Bu çok önemli. Bu da şu demek oluyor. Burada proje yapmaya devam edebilmek için tabii bir, bir, bir şeyin geliyor olması gerekiyor. Son 3 yıldır devamlı Türkiye'den gelen sanatçıların bir platformu haline geldi. Şu anda ağırlıklı olarak hep Türkiye'den gelen sanatçılarla çalıştık. Yeni dalga bir göçten bahsediyoruz zaten. Evet. Onlar için de belki burası böyle bir buluşma noktası. Burası Tekrar işbirliği yapmak için bir başlangıç noktası da olabilir. Oldu. Şimdi mesela bu önümüzdeki... 20 yani 20. yılı yine eski orijinal koordinatlarımı geri dönmeyi de istiyorum. Nedir bunlar? İşte Balkanlar, hı hı. Güney Kafkaslar, işte Doğu Akdeniz. İşte bunlar bizim çalıştığımız alanlardı. Şimdi orada Türkiye'deki hep oradaki komşularımızla çalışıyorduk. Şimdi buradaki komşularımızla çalışacağız. Bakın buradan da Evet, hey komşu diye bir proje başlayacak. O da yine aslında komşularımız yani Yunanistan hani Duygusal komşularımız olarak işte Ermenistan, Gürcistan yine burada devam edecek. Bu önümüzdeki yılı, 20. yılı böyle geçirmeyi Bunun istiyoruz. Bunun için bir takım böyle Avrupa Birliği ya da mobilite fonlarına vesaire evet. mi başvurmuş oldun? Çünkü başka türlü yapmak kolay değil. Evet. Geçmişte yaptığını biliyorum hep birlikte yani çeşitli coğrafyalara Hı -hı. seyahatler düzenleyip süreci o seyahatle harmanladığınız projeler yapmıştınız. Çok iyi yaptım evet. apartman projesinde. Evet buradakinde ise Berlin'de olanlarla başlayacağız. Ha. Yani uluslararası e, projeler için hakikaten hani ekibimiz şimdi e, bayağı çoğalıyor. Yeni İstanbul'dan gelenler Onur Olsun, e, Emre Birişmen, Onur Cenitoğlu, yeni insanlar katıldı işte Ceren, Oykut filan. E, dolayısıyla birazcık daha güçlendik. E, böylece daha farklı fonlar ve Avrupa'daki fonlara başvurmaya devam ediyor olmamız gerekiyor. Daha çok üretim ve daha... Ee, tekrar orijinal e, ko koordinatlarımıza dönebilmemiz için bunları yapmamız gerekiyor. Her şeyin başı o tabii. Berlin'e yolu düşen ya da Berlin'e yerleşen bir sanatçı ya da bu alanda çalışan biri apartman projesine nasıl ulaşır? Web e, sayfasına gelerek ulaşabilir. O da apartmentproject.org. Aslında çok kolay. Tamam. Yeriniz? Yerimiz Herzberg Trance. Neukölln'de. Neukölln. 13 numara... E, Şu, şu anda da buradayız aslında burada bayağı biz serginin içerisindeyiz son evet. günlerine ben yetişmişim ne görüyoruz burada belki burada dinleyicilere biraz anlatmak iyi olur böylece apartman projesinin pratiğini ya da o koordinatlarını da daha iyi anlamış olurlar tamam. ee, şu anda Condition Room diye bir sergi var ee, aslında bu sergiye gelene kadar e, apartman projesindeki olan birçok sergi hep Çok fazla Türkiye'ye bağlantılıydı. Yani aslında bu bizim e, gözümüz kulağımız her zaman oradaydı. Günde 5 saat e, Türkiye'yi okurduk, onu yaşardık. Ve şimdi yıllar geçti ve e, ve hepimiz buradayız artık. Bu seni, bu kez hepimizin biz artık buradayız dediği bir yıl oldu. E, Bunu tabii bir sürü nedenleri var. Birçok paragraf konuşulabilir üzerine. Fakat bu sergi, evet buradaysak eğer, şimdi peki ne? Biz gele, e, buradaki geleceğimize nasıl hazırlanır sergisi oldu bu. Condition Room da biraz aslında hem e, düşünsel olarak hem de fiziksel olarak kendini hazırlamak üzerine e, çeşitli sanatçılar projenin içinde yer aldı. Yine Ceren Uykut var, Sümer Sayın var, e, Onur Ceritoğlu var, Emre Bilişmen var, Ece Gökalp var... Hmm. Um, Özlem Sarı Yıldız var baya 10 tane kadar sanatçı var bu projede ve şimdi bundan sonra tekrar His TV var bu bütün projelerin içinden çıkmış bir His TV'de bir kolektifimiz var. Sisle de alakalıydı değil mi? Evet Sis'in içinde hı hı. yer alıyordu o kendini bağımsızlaştırdı aslında Sis'in içinden bir sürü şey çıkıyor hı hı. aslında çok enteresan bir şekilde. Siz, Siz üzerine konuşmuştuk açık evet, radyo dinleyicilere evet. eski şeylerde bulabilir, podcastlerde bulabilir. Evet. Şimdi His TV His projesi devam ediyor. İşte Kağıt projesine başlıyoruz. Ona Kasım sonunda böyle bir program aslında. Baya yoğun evet yani Berlin yoğun zaten. Berlin'de başarılı olabilmek için de yani devamlı shift var diye metoduyla çalışmak gerekiyor. Bir grup çalışıyor sonra öteki alıyor. Hadi devam... O şekilde. Bütün senin çok çalışkan, çok yoğun, çok e, gönlü bol, açık yürekli ve e, ne denir o kelimeyi bulamıyorum şu anda. O yüzden mi aksadığım böyle e, verici bir insan olduğunu biliyorum. Hakikaten herkese yardım eden, evini açan, ofisini açan, aklını fikrini açan her şeyden önce. Teşekkürler. E, bütün bunlar içinde kendi sanat pratiğine, selde asal olarak sanat pratiğine ne kadar yer ayırabiliyorsun, neler yapıyorsun biraz onu sormam lazım. Hı, sıfır aslında hiç yapmıyorum. E içinde yer alıyorum. Yani işte mesela bir önceki projedeki işte Gasted projesinin <gülüyor> içerisinde yer aldım. Hep kolektif üretimler içinde yer alıyorum. Çünkü yani sanatçı olarak bir şeye devam etmek için yani o yoğunluğun içinde yaşıyor olmak lazım. Yani sanatçılık hani böyle ne sanatçılık gibi olmuyor. Ya ordasın ya da değilsindir. Öyle bir şey ol olmayacak herhalde. Ama eee Bence kolektif üretim nerede? Benim hayattaki yani ağaçlarımdan biri olduğu için hiç o kadar da şeyini yasını tutmuyorum aslında Selda Asal. Hani ne yapamıyor diye oturup üzüm üzüm üzülmüyor. Selda Asal her şeyi yapıyor işte apartman projesi demek Selda Asal demek o da hepimiz zaten biliyoruz. Diğer taraftan e, dolayısıyla sanat pratiğinden kendi Selda Asal olarak sanat pratiğinden bence hiç kokmuş sayılmazsın. Aynı zamanda İstanbul'dan da hiç kokmuş sayılmazsın onu da sormak istiyorum. Yani 99 yılında Asmalı Mescid'de tam da Babilon'un karşısındaydı mekan hatırlatalım. Ne Babilon artık orada. Apartman projesi ama hepimizi böyle etrafında toplayan bir sokağa dönüşmüştü o. Ve öyle bir bölgeye dönüşmüştü Asmalı Mescit. Ve apartman nin de buna dair, etkisine dair mesela tezlerde yer aldığını çok iyi hatırlıyorum o dönem. Asmalı Mescit civarının hakkında yazılan tezlere. İstanbul'a bağını hiç kopartmanın orada hala bir evin var, gelip gidiyorsun. Zaten Türkiye'den sanatçılarla çok sıklıkla işbirliği yapıyorsun. Buradan İstanbul nasıl gözüküyor? Yener döneminde gelmediğini biliyorum ama sanki artık biz buraya kaldık geldik yerleştik bundan sonra ne yapacağız dedin biraz ona da istinaden görüyorum. E tabi aslında İstanbul'da böyle küçük küçük yani kendi ailelerimin dışında bir çok küçük aile, aileciklerim var işte her proje aile gibi olduğu için aslında hepsini onların çok özlediğim için. Hepsi bir koşturarak oraya dönüyorum bir kere. Hepsine böyle bir şekilde görüşmeye çalışıyorum. Yani öyle o kadar güzel bağlar oluşmuş ki yıllar içerisinde. Hakikaten şu yaş günü filmlerini yaparken hani böyle gözlerim yaşlana yaşlana böyle yapıyorum bazen. Diyorum Selda sen çok yaşlandın artık hani <gülüyor> nedir bu böyle hadi işini yap evladım falan gibi. Ee, İstanbul'da bağım o yüzden kopamaz. Çünkü hakikaten çok çok sevdiğim gönülden bağlı olduğum bir sürü insanlar var. Bir, bir sürü sanatçı var hepsi çocuk, küçül, küçücük çocuklarken hepsi şimdi kocaman bir sürü müzelerde sergi açan bir sürü genç sanatçı. Şimdi onlar da established sanatçı oldular. Yani bunlar karşıda da ben çok hayrandık da, biraz da böyle gurur falan da duyuyorum açıkçası. Hani ben de o çocukların içinde o büyüme anının... E O i̇çinde olduğum için onu da kaydettiğim için ayrıca da o zamanı o süreci de kayıt ettiğim için e, böyle kendimi şanslı hissediyorum. Onları e, ne denir observe etmek, şahit olmak, şahit gözlemlemek olmak. süreci bu çok kıymetli bir çok değerli bir zaman. İşte böyle yani İstanbul'la olan ilişkim hiç bitmez tabii yani. 2 Kasım'da sonra. zaten İstanbul'dasın evet. ve Apartman Projesi'nin 20. yaşında İstanbul'da kutluyoruz. Her ne kadar 7 yıldır Apartman Projesi daha aktif olarak burada Berlin'de projelerine devam etse de şeyi de belki hatırlatmak iyi olur. Senin Facebook'ta böyle bir duyuru yaptığını hatırlıyorum. Ben apartman projesiyle bir ilişkiniz olduysa, ona bir katkınız olduysa bir işbiriniz olduysa kimseyi atlamayalım. Siz de haber edin. Kendi adınızı ekleyin bana mesaj atın diye buradan duyurmuş olalım. Yani apartman projesini hatırlatırsanız kendinizi bir işin bir kenarından bir ucundan siz de tuttuysanız, bir yazı yazdıysanız bir sergiye katıldıysanız aslında hepinizin oradaki emeğini sen listelemeye de çalışıyorsun. Çünkü bu senin de dile getirdiğin gibi her zaman katılımcı, işbirliğine önem veren, sürece önem veren, sonuca değil ama sürece bakan, ondan bir şey öğrenmeye çalışan bir oluşumdu. O yüzden 2 Kasım'ı 2 Kasım Cumartesi İstanbul'da heyecanla bekliyoruz. Şeyi de sormak isterim sana. Berlin'de seni heyecanlandıran başka böyle sanatçı inisiyatifleri, proje mekanları var mı? Ee, yok açıkçası. Ben de şaşırarak bakıyorum ama yok. Biz bizim gibi ya da bizim dışımızda da oluyor olması gerekir ama yok maalesef. Bunu neye bağlıyorsun? Tam tersi haluki sürdürülebilirlik anlamına başvurabilecekleri kaynaklar belki pek çok ülkeye göre daha belki rahat iyi. Rahat olabilir. Çok çok meseleler yani çok ayıp bir şey söylemek de çok meselesi yok demek de çok tuhaf bir şey olacak ama yani bu şekilde çalışan biri yok ya da farklı şekillerde çalışan bu ben mesela kolektiviteye önem veriyorum diyorum ya hep. Bize o tip çalışan ben görmedim. Rizo yapanlar var. A, pahalıları işte, bakalım. Yok bu şey rizo print yapanlar. Ha, ha, evet, Onlar tam, da bir okay, kolektif tam, üretim hı. baskı üretimleri hı. yapanlar var. Ama böyle hani oturup kahramsız olarak düşünüp onun üzerinden hareket eden, yeni bir yol açan, o yolların üzerinden yeniden tartışan, yeniden bir üretime doğru giden bir grup ben görmedim. Olsaydı zaten hemen onlara balıklama atlardım herhalde. Evet öyle dirsek temasları da olabileceğini düşündüğüm için özellikle sormak istedim. Arıyorum bucak bucak. Yani mesela şu anda Yunanlılarla ilgili çok hmm. arıyorum. Çünkü önümüzdeki zamanlarda işte önce bir Yunanistan'la birlikte başlayarak proje Komşuluk ilişkilerinden çünkü bir sürü arkadaşımız var Berlin'de sanatçı olarak tanıdığımız. Fakat işte Türkiye'den gelen sanatçıları bu platform olarak açmaktan ötekilere yetişemedik. Halbuki tabii başka ülkeler başka kolektiflerle olan ilişkiler çok zenginleştiren bir şey. Çünkü Kesinlikle. bir sürü yeni bir şeyler öğrenebilirsin. Çünkü bir sürü farklı yöntem olabilir bizi heyecanlandıracak. Bunu da tabii birlikte çalışmadan bilemezsin. Kesinlikle. Peki burada apartman projesinde bundan sonra bizi neler bekliyor? Yeni bir sergi proje hazırlığı var. var mı bahsedebileceğin? Tabii 9 Kasım'da Frankfurt'ta yaşayan bir hem sanatçı hem de teorisyen Ayfer Karabay'ın küratörlüğünü yaptığı. Aslında o da kolaboratif bir şeye dayanan bir sergi yapıyorlar. İstanbul'dan Merve Ünsal katılıyor. Aha, hem yazar hem sanatçı Çiçekçi olarak. olarak. E Berlin'de Frankfurt'tan ve Düsseldorf'tan katılan sanatçılar var. onun isimlerini tam olarak şu anda tamam. hatırlayamayacağım. Tamam. Yok. Yok. Yo. Tamam. 9 Kasım'dan itibaren onu görüyoruz. O evet. zaman ne De kadar süreli sergiler yapıyorsunuz genelde burada? 3 hafta, 1,5 ay. Mesela bu son Condition Room Senatodan fon aldığı için onun o o yüzden 7 hafta gitti. Daha uzun olabiliyor. Fond almanın şeyine göre yani parasının durumuna göre uzun yapabiliyorsun. Daha kısa yapabiliyorsun. Hmm. Sen bir dönem rezidansı de yapıyordun <gülüyor> Selda. Rezidansı de yapıyorsun aslında Selda. Ee, sanki sanatçıları daha ya da sadece sanatçıları demeyeyim yazarları, küratörleri belli bir süre misafir ettiğin durumlar da var. Onlara rezidansı mı demek lazım, nasıl tarif etmek lazım o süreçleri? Aslında biz ona rezidansı demiyoruz. Biz ona inziva diyoruz. Hı hı. Bir projeyi şekillendirirken, şekillendirmeden önce sanatçılar, yazarlar, çizerler bir araya geliyorlar. Burada kalıyorlar. Bir, yani en az 15 gün kalıyorlar. Ama evet. bu çok bir kompakt ve bir arada yaşanan bir süreç oluyor. Yani ertesi gün işte şununla buluşacağım, bu şuradaki konsere gideceğim gibi değil. Tamamen orada. Hatta bir çalışma grubu gibi yani bir alışveriş evet. yaratı yani o yaratıcı da bir süreç aynı zamanda en azından evet. kavramsallaşma ve tartışma adına. Tamamen o kavramsal çerçeveyi kurmak için böyle bir süreç yaşanıyor. Ondan sonra her şey şekillenmeye başlıyor. Ona biz inziva diyoruz aslında. Rezidans e, demiyoruz kamp gibi oluyor bu çünkü. Hı -hı. Böyle aslında herkesin bir büyük bir odada yattığı bir şey. Hani bayağı da büyük bir oda ama birlikte yemek pişirdiği, birlikte eee tartıştığı büyük masalarda malzemesini paylaştı. Açık havuz diyoruz ona. O havuzun içinde kitabı, filmi, müziği, her her şeyi koydu ve bu bir açık paylaşım alanı oluşuyor ve bunun üzerinden bütün olaylar başlıyor tartışılmaya. E, rezidans deyince çünkü herkes hani acaba rezidans mı geliyor hani böyle bir program mı? Yok tabii, biz... evet. tabii o öyle değil. Daha çok hep ben prodüksiyon ve şey yani nasıl bir üretim modeli olur ve biz bununla yani daha dinamik, daha daha eğlenceli. Eğlenceli çok önemli. Eğleniyor olman gerekiyor gerçekten bu projenin içinde. Şey çünkü hani bir yerden her şeyi birden tutunman gerekiyor. O yüzden hani o yöntemi bulmak için işte... İşte mobil projeler yaptık, <gülüyor> bitti. İnternet üzerinden yaptık, o bitti. Yazarak yaptık, o da bitti. Şimdi işte bu inzivalar üzerinden yapıyoruz. Harika. Öyle yani devamlı değişe değişe. bizde bir şey bulmuş falan değiliz ama deniyoruz yani bu nasıl. nasıl süre... Süreç, süreçte siz de öğreniyorsunuz. Peki finalde eğlenmek de çok önemli dedin. Ve 2 Kasım'daki doğum günü için... Bir e, parça da kaydettiğinizi biliyorum. Evet. Ben şurada hatta karşımda şimdi onun video klibi diyeyim e, var. O parçayı bize anons eder misin? Programın son bölümünde onu çalarız artık. Tamam. E, Bonnie Em'in Sunny isimli parçası bizim e, bütün siz grubundaki e, bütün arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız hem dans ediyorlar hem bunu hem de şarkısını söylüyorlar arkadan Boniemi'nin sesi geliyor ama olsun <gülüyor> <gülüyor> harikaymiş peki iyi ki doldu apartman projesi diyorum Selda Asala çok teşekkür ediyorum ben de çok teşekkür ediyorum ikisimde kutlamak üzere beraber çok İyi haftalar hoşçakalın çok... Pariç'ten sanat Gezegenden kültür sanat haberleri okay.